Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı Cuma Cuma kitabı 1. Cumanın farz olması yüce Allah'ın şu kavri sebebiyle babı. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın. Bunu bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bu ülkeni işitmiştir. Bizler kitap ehlinden azalan en son gelenleriz. Kıyamet gününde en başa geçecek olanlarız. Şundan dolayı ki bizden evvel onlara, daha sonra bizlere kitap verildi. Sonra bu onlara olan kılınan idi. Fakat o gün hususunda itiraf etti var. O güne itibar etmek için Allah bizlere hidayet, sizlere hidayet verdi. Artık bu hususta onlarla bizim insanlar bizim aramızdan gelicidirler. Yahut Yahudilerin ibadet günü yarın, Hristiyanlarınki de yarından sonradır. bak. Cuma günü yıkanmanın fazileti babı. Çocuklara yahut kadınlara Cuma'da hazır bulunmak vacip olur mu? Bize Malik Nafi'den, o da Abdullah İbn Ömer'den haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her birinin Cuma namazına geldiğinde yıkansın buyurmuştur. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa Ömer İbni Hattab Cuma günü minber nüsründe dikilip ve hutbe ettiği esnada Peygamberin sahabelerinden ve ilk muhacirlerden bir zat ki Osman İbni Affan olduğunda ittifak vardır, mescide girdi. Ömer, gecikmesinden dolayı onu tebih ve inkar kastıyla yüksek sesle bu saat hangi saattir diye nida etti. O da meşhukul idim, evime geldim derken ezanı işittim, ancak abdest alabildim dedi. Bunun üzerine Ömer, inkara daha da şiddetli, şiddetlendirerek, bir de Resulullah'ın yıkanmayı emredip durduğunu bildiğin halde yalnız atız almak ha dedi. Ebu Said Hudri'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü yıkanması her bağlı olan kimseye vaciptir buyurmuştur. 3. Cuma için güzel kokusunun mekbabı. Bize şube Ebu Bekir i̇bn Münkedir'den tahtis etti. O şöyle demiştir. Bana Amr i̇bn en Süleym El tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Said'in şöyle dediğine şehadet ederim. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bağlı olan kimseye cuma günü yıkanmak imkan bulursa gerek misvaklanmak, gerek hoş koku sürünmek vaciptir buyurduğunu şehadet ederim. Senetteki Ebu Bekir ibni Münkedir Kendisinden önceki ravi Amr İbni Süleym'in şu mutalasını haber verdi. Amr dedi ki, yıkanmaya gelince bunun vacip olduğuna ve şehadet ederim. Lakin misvak tutulmak ile koku sürünmeye gelince vacip mi değil mi Allah bilir. Lakin bu hadiste böyle gelmiştir. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. O yani senette geçen Ebu Bekir İbni Münkedir, Muhammed İbni Münkedir'in kardeşidir. Hadiste ravi olan Ebu Bekir'in ismi söylenmedi. Bu hadisi Ebu Bekir İbnül i Münkedir'den Bukayr İbn-i Eşşar, Eşşet i̇bn Ebi Hilal ve daha birçok insanlar rivayet etti. Muhammed İbnül i Münkedir, Eba Bekir ve Eba Abdullah ile künyelendirildi. 4. Tümal'ın fazileti babı Ebu Hureyre radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim cuma günü cünüplük gusül ile yıkanır sonra ilk saatte cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi, ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş gibi, üçüncü saatte giderse sağlam boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi, dördüncü saatte giderse bir tavuk ile sadaka etmiş gibi. Beşinci saatte giderse, bir yumurta tasattur etmiş gibi olur. i̇mam hutbeye çıkınca çıkıncadan melekler hazır olur zikri, yani hutbeyi dinlerler. Beşinci bab, Ebu Şeyban Yahya İbni Kesir'den, ona Ebu Seleme'den, o da Ebu Hureyla Radiyallahu Anh'dan tahtsiz etti ki, o şöyle demiştir, Ömer Cuma günü hutbe inat etmekteyken mescitte bir zat girdi. Hemen Ömer namazdan alı konuyorsunuz dedi. O zat ancak ezanı işitip abdest aldım başka işi yapamadım dedi. Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi Cuma gittiği Cuma'ya gittiğinde yıkansın buyurduğunu işitmedin mi dedi. Altı. Cuma için yağ sürünmek bağlıdır. Selman el-Faris'i radiyallahu şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiği kadar paklanır, yanından yağlanır yahut evindeki kokulardan sürünür sonra cumaya çıkarsa yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz daha sonra Allah tarafından ona takdir olunduğu kadar namaz kılar. Daha sonra da imam söze başlayınca namaz bitinceye kadar sesini keserek muhakkak o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları mağfiret edilir. Tavus İbni Keysan şöyle dedi, Ben İbni Abbas'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü cünüp olmasanız bile kusur ediniz ve başlarını yıkayınız ve bir miktar hoş kokusunuz buyurmuş olduğunu söylediler. Ne dersin dedim? İbn Abbas kusul evet böyle buyurduğunu bilirim fakat hoş koku hakkında bir şey buyurduğunu bilmiyorum dedi. İbn Cüneyt haber verip şöyle demiştir: Bana İbrahim İbn Beyser'e tavustan o da İbn Abbas'tan olmak üzere haber verdi. İbn Abbas hadi Allah'a Peygamber'in Cuma günü yıkamak hakkındaki sözünü zikretti. Tavus ben İbn Abbas'a kişi ve kendi ailesi yanında var ise güzel koku Yahut sürecek mi? Ya sürülecek mi dedim. i̇bn Abbas bunu bilmiyorum dedi. Yedinci bab. Cuma'ya gidecek olan kimse bulabileceği giysilerin en güzelini giyer. Bize Malik Nafi'den o da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan haber verdi. O şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab mescidin kapısının yanında satılıp ipekli çitari nevinden yollu bir elbise gördü de ya Resulallah bunu satın alsan da Cuma günü sana elçiler geldiği zaman giysen dedi. Rasulullah bunu ahirette nasibi olmayan giyer buyurdu. Sonra Resulallah'a o ipeklerden birçok elbiseler geldi. Rasulullah onlardan birisini Ömer İbni Hattab'a verdi. Ömer ya Resulallah bunu bana verdin. Halbuki daha önce Önceleri Utarit İbni Hacibe ait hulle hakkında bana söylediğini dedi. Bunun üzerine Resulullah ben onu sana giyesin diye vermedim ki buyurdu. Ömer mütakiben o Mekke'de bulunan müşrik bir kardeşine giydirdi. 8. Cuma günü misvak kullanma babı ve Ebu Said Hudri Cuma günü güzel koku babından zikredilen hadisinde peygamberden olmak üzere dişleri misvak ile ovalar dedi. Ebu Hüneyn Radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime diğer rivayetlere göre yahut insanlara meşakkat vermem endişesi olmayaydı. Kendilerine her namaz kılarken misvak kullanmalarını emrederdim buyurdu. Bize Enes Radıyallahu anh hastas edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmak hakkında size çok sözler söyledim. Artık Dinleyip itaat etmen gerek buyurdu. Kuzey Ferad anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece veğin kalktığı zaman ağzını ve dişlerini iyice ovalayıp temizler idi. 9 Başkasının misvakıyla misvaklanan kimse babır. Ayşe Radya anh şöyle demiştir. Kardeşim Abdurrahman İbn-i Be Bekir yanında misvaklanmakta bulunduğum bir misfak olduğu halde odama girdi. Resulullah o Abdurrahman'a baktı. Bunun üzerine ben Abdurrahman'a ya Abdurrahman şu misfakı bana ver dedim. O da misfakı bana verdi. Ben Abdurrahman'ın dişlerine sürtmekte olduğu yeri kırıp ayırdım. Sonra da yeni ucunu çiğnedim ve misfakı Resulullah'a verdim. Resulullah benim göğsüme dayanarak o misvakla dişlerini ovaladı. 10. Cuma günü sabah namazında okunacak sure babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü sabah namazında Elif Lamim Tanzilu Essecde suresini ve Hel Ete Alel İnsani Hinun Minet Dehr suresini okur idi. 11. Köylerde ve şehirlerde cuma namazı babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın Medine'deki mescidinde kılınan cumadan sonra Medine haricinde ilk kılınan cuma namazı Bahreyn'de bulunan Cüvasa'da Ebul Kays mescidindedir. Bize Abdurrahman İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Yunus İbni Zeyd El-Eyli'den haber verdi. Zohri de şöyle demiştir. Bize Salim İbni Abdullah haber verdi. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim. O şöyle buyuruyordu. Her biriniz çobandır. Ve sene de şunu ziyade etmiştir. Yunus dedi ki Rüzeyk İbni Hakem Hükeym İbni Şihab'dan Şihab'a bir mektup yazmıştır. O sırada ben de Vadil Kura'da İbn-i yanındaydım. Ruzeyk mektubunda yanındaki işçilere burada cuma namazı kıldırmamı münasip görür müsün diye soruyordu. O sırada ehle valisi bulunan Ruzeyk yine o sırada vilayet içerisinde bir arazi üzerinde ziraatla meşgul bir amil idi. Orada Sudanlı ve başkalarından olmak üzere bir cemaat vardı i̇bn Şihab cevap yazdı. Okudu da ben de işittim. i̇bn Şihab cevabında yanındakilere cuma namazı kıldırmasını Ruz'a iki emrediyor ve ona Salim'in kendisine tahtis ettiği şu hadise haber veriyordu. Abdullah i̇bn Ömer şöyle diyordu. Ben Resulullah'tan işittim. O şöyle buyuruyordu. Her bireriniz çobandır ve her bireriniz elinin altındakilerden sorumludur. Devlet adamları birer çobandır, elinin altındakileri layıkıyla muhafaza etmekten sorumludur. Erkek ailesinde bir çobandır, o da evinin altındakilerden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malına bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Ravi şöyle demiştir. Ve ben zannettim ki peygamber muhakkak şunu da söyledi. Ve kişi babasının malına da çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Ulazsa her birimiz çoban ve her bireriniz elinin altındakilerden sorumludur. 12. Bab Cuma namazında hazır bulunmayan kadınlara, çocuklara ve diğerlerine yıkanmak lazım olup olmadığı. İbni Ümer yıkanmak ile ancak üzerine cuma kılmak vacip olan kimseler mükelleftir demiştir zuhri şöyle demiştir. Bana Salim İbni Abdullah tahdis etti. O Abdullah İbni Ömer'den şöyle derken işitmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Sizden her kim cumaya gelirse yıkansın buyuruyordu. Bize Abdullah İbni Mesleme, Malik'ten, o da Safvan İbni Süleym'den, o da Ata İbni Yesar'dan, o da Ebu Said Hudur'den tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü yıkanması her bağlı olan kimse üzerine vaciptir buyurmuştur. Bize İbn-i Tavus babasından tahsis etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizler eski ümmetlere göre en son gelenleriz. Kıyamet gününde öne geçecek olanlarız. Onlara kitap bizden önce verildi. Bizlere ise kitap onlardan sonra verildi. Şu gün onların hakkında ihtilaf ettikleri gündür. Allah bize hidayet buyurdu. Binaenaleyh Yahudilerin toplanma günü yarındır. Hristiyanların yarından sonradır. Resulullah biraz süküt ettikten sonra her yedi günde bir gün yıkanıp başını ve bütün bedenini yıkamak her Müslüman üzerine bir haktır. Buyurdu. Bu hadisi Eban İbn-i Salih Mücahid'den, o da Tavuş'tan cevahit etti. Ebu Hureyre Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yedi günde bir gün yıkanmak her Müslüman kişi üzerine yüce Allah'ın bir hakkıdır buyurdu. Bize Verka İbni Amr İbni Dina'dan o da mücahitten o da İbni Ömer radıyallahu anh'dan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara geceleyin mescide gitmelerine izin veriniz buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ömer'in bir zevcesi vardı ki sabahla yatsın namazlarını her gün mescitte kılardı. O kadına Ömer bunu Ömer'in bunu istemez ve kıskanır olduğunu bilip dururken niye mescide çıkıyorsun denildi. Kadın beni etmesinden Ömer'in men eden şey nedir diye dedi. Sorun zatta Resulullah'ın ancak dişi kullarını Allah'ın mescidlerinden mem etmeyiniz sözüdür. Dedi. On üç. Yağmurda da Cuma'ya gelmezse ruhsat babı. Bize Muhammed İbn-i amca oğlu Abdullah i̇bn El-Haris tahdis etti. i̇bn Abbas radıyallahu anh yağmurlu bir Cuma gününde müezzinine eşedü enne Muhammed'e Resulullah dediği zaman hayy alessalatü deme de onun yerine salatu kum. Namazınızı evlerinizde kılın sözünü nida et dedi. insanlar bundan hoşlanmamış gibi davrandılar. İbni Abbas bunu benden çok hayırlı olan zat yaptı. Çünkü cuma hatı bir farzdır. Yani hayalat salatı Haydi namaza nidasıyla çağırılınca hemen icabet edip gelmek farz olur. Ben ise sizleri çamur ve çim içerisinde yürümeni sebebiyle güraha sokmak istemedim dedi. On dördüncü bab, azil ve cevil olan Allah'ın Cuma günü namaz için lida edildiği zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin ve alışverişi bırakın. El Cuma Suresi 9. ayet kavli ile farz olan Cuma'ya ne kadar mesafeden gidilecek ve bu ayetle Cuma namazı kimlere vazip olacaktır? Ata İbni Ebi Rebah, toplayıcı bir kariye içinde bulunduğu vakitte Cuma günü namaza lida edilirse... Ezanı işit yahut işitme. Namazda bulunmaz senin üzerinde bir haktır demiştir. Ve emes radiyallahu anh kasrında iken bazı vakitlerde Basra camiinde Cuma'da hazır bulunur. Bazı vakitlerde de hazır bulunmazdı bu kasır. Basra'nın dışında iki fersah mesafede zaviye denilen yerdeydi. Ayşe radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar Gerek Medine'ye yakın menzillerden gerek avaleden cuma gününe nöbetleşe hazır bulunurlardı. Toz toprak içinde gelirler de toz ve ter vücutlarına sinir ve bedenlerinde ter kokusu çıkardı. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdayken bunlardan biri ya da bir takımları Resulullah'ın huzuruna geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke bu günümüz için iyice temizlenseydiniz buyurdu. 15. Cumanın ilk vakti güneşin semanın ortasından zahil olduğu zamandır babı. Ömer'den, Ali'den, Numan İbni Beşir'den ve Amr İbni Hureys'ten de böyle rivayet olunuyor. Allah onlardan razı olsun. Bize Yahya İbni Sad haber verdi. Kendisi de Abdurrahman kızı Amr'e Cuma gününde yıkanmanın Mahiyetindeki sual sormuş Amre şu cevabı vermiştir: Ayşe radıyallahu Allah şöyle dedi: Peygamber zamanında insanlar kendi işlerinin hizmetçisiydiler. Yani kendi işlerini kendileri yapan takımdan idiler. Cuma'ya gittikleri vakit, iş zamanlarında iş zamanlarındaki heyetlerine ise o hal ve heyetleriyle giderlerdi. Bundan dolayı kendilerine keşke yıksaydınız buyuruldu. Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını güneş tam ortadan batıya meylettiği zamanda kıldırır idi. Enes radıyallahu anh vaktiyle biz sahabiler cuma namazını erken kılar, gündüz uykusunu da cumadan sonraya bırakırdık demiştir. 16. Bat, bat cuma günü şiddetli olduğu, sıcak şiddetli olduğu zaman bize Ebu Hazreteki Halit İbni Dinar'dır. tahsis edip şöyle dedi. Ben Enes İbni Malik'ten işittim. O şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soğuk şiddetli olduğu zamanlarda namazı erken kıldırır. Sıcak şiddetli olduğu zamanlarda da namazı serinlik vakte kadar geri bırakırdı. Ravi Enes Cuma namazını kastediyor demiştir. Yunus İbni Bukeyr'den şöyle dedi. Bize Ebu Hazret'e bu hadisi haber verdi de sırf namazı ta birini söyledi fakat Cuma sözünü zikretmedi. Ve Bişir i̇bn Sabit de şöyle dedi. Bize Ebu Hazret'e tahtis edip şöyle dedi. Bir emir bize Cuma'yı kıldırdıktan sonra Enes'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğlen namazını nasıl kıldırırdı diye sordu. Enes de bu cevabı verdi. 17. Cuma namazına yürümek ve zikrecenin olan Allah'ın Allah'ı zikretmeye sayedin. Cuma'nın suresi 9. ayet. Kavli ve yüce Allah'ın her kim ahireti ister ve ona layık bir say ve umur için çalışırsa. İsra suresi 19. ayet kavlinden dolayı sayedin emrindeki say. Cuma namazı için çalışmak, ona gitmek manasınadır diyen kimse babı ve İbni Abbas Cuma nida edildiği zaman alışveriş akitleri haram olur demiştir. Ata İbni Ebi Rabah da ezanla beraber bütün sınayi hareketlerinin devamı haram olur demiştir. İbrahim İbni Sa'd da Ruhri'den, Cuma günü müezzin ezan okuduğu zaman yolculuk halinde bulunan kimse ezana işitirse o Cuma namazında hazır bulunması müstahap olarak ...lâzımdır dediğini nakletmiş. Bize Abey'e İbni Rifah tahtı sedip şöyle dedi. Ben Cuma'ya giderken Ebu Abs radıyallahu anh arkamdan bana yetişti de şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim şöyle buyuruyordu. Her kimin ayakları Allah yolunda toza bulanırsa Allah onu cehennem ateşine haram eder. Bize en zuhri sahip İbn-i o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tahdis etti. Ve yine Ebu yaman tahdis edip şöyle dedi. Bize şu ayıp zuhri den, haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Ebu Selem'e İbn-i Abdurrahman'dan haber verdi. Ebu Uhre ile şöyle şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Namaz için ikame olunduğu zaman namaza koşa koşa gitmeyip vakar ve sekineti elden bırakmayarak ağır ağır yürüyerek gidiniz. Namazın yetiştiğiniz kadarına im imamla beraber kılınız. Kaçırdığınız kısmını da yalnız olarak tamamlayınız. Bize Ali i̇bn Mübarek Yahya İbni Ebi Kesir'den o da Abdullah İbni Ebu Katade'den tahsis etti. Ebu Abdullah Buhari şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın bu hadisi ancak babası Ebu Katede Haris İbni Rıf el-Ensar'dan onu da peygamberden rivayet ettiğini biliyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza ikame edildiği vakit beni hücremden çıkmış görmedikçe ayağa kalkmayınız ve sekinet üzere olunuz buyurmuştur. 18. bab Cuma günü mescide girmiş olan iki kişinin arası açılmaz. Selman el-Farisi radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü kusur edip de gücünün yettiği derecede mükemmel temizlendikten yahut yağlandıktan yahut herhangi bir güzel koku sürüldükten sonra camiye giden, cemaatten iki kişinin arasına girmeyen, sonra kendisine takdir edilen namazı kılan, sonra imam binbere çıktığı zaman susan hiç kimseye müstesna olmamak üzere o günle gelecek diğer Cuma arasındaki günahları muhakkak mağfiret olunmuştur. 19. Cuma İnsan Cuma günü din kardeşini kaldırıp da onun yerine oturmaz. Bize İbn-i haber verdi ve şöyle dedi. Ben ne işittim şöyle diyordu. Ben i̇bn Ömer radiyallahu anh işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendi din, din kardeşini oturduğu yerinden kaldırıp Oraya oturmasını nehyetti diyordu. İbn-i şöyle dedi ben, Nafi'ye bu nehi cuma mıdır diye, cumada mıdır diye sordum. Nafi'ye cumada da başka namazda da dedi. 20. Cuma günündeki ezan babı. Bize i̇bn Ebi Zib Zuhri'den o da, ve sahib. Sahip İbni Yezid'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Cuma günü ezanın iki ilki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu aleyhi ve zamanında İmam Minber'e oturduğu vakit başlardı. Osman halife olduğu ve insanlar Medine'de çoğaldığı zaman Zevra üzerine okunan üçüncü nidayı ilave etti. Ebu Abdullah Bukhari, Zevra Medine çarşılarından bir yerdir dedi. 21. Cuma günü tek müezzin babı. Sahip İbni Yezid radıyallahu şöyle demiştir. Cuma günü üçüncü ezan okumayı ziyade eden Osman İbni Affar radıyallahu ki Medine ahalisi çoğaldığı zaman idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ise bir müezzinden başka yoktu. Ve Cuma ezan okunması da İmam Minber üzerinde oturduğu vakit olurdu. 22. İmam Minber üzerindeyken müdai işittiği zaman müezzine cevap verir. Ezan lafızlarını söyler babı. Ebu Umami İbni Sevden Ku şöyle demiştir: Ben Ebu Sufyanın oğlu Muaviye'den şöyle dediğini işittim. O minber üzerinde oturmuşken Mez'in ezan okudu da Allahu u Ekber, allah Ekber dedi. Muaviye Allah-u Ekber, allah Ekber dedi. Mez'in eşyadan la ilahe illallah dedi. Abiye de ben de buna şehadet ederim dedi. Mez'in eşyada allah Muhammeden Resulullah Rasulullah dedi. Abiyer. De, ben de buna şehadet ederim dedim. Müezzin ezan okumayı bitirince maviye ey insanlar ben Resulullah'ın bu makamda yani bu minber üzerinde oturur ve müezzin ezan okurken işittiğiniz zaman bu sözleri söyler olduğunu işitmişimdir. 23. Ezan okuması esnasında minber üzerinde oturmak babı. Sahip İbni Gezik radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Cuma günü ikinci ezan okunmasının meçhid ahalisi çoğaldığı zaman Osman radiyallahu anh emretti. Ve Cuma günü ezan okunması İmam Binber'de oturduğu sırada idi. 24. Hutbe önünde ezan okunması bağlı. Zuhri şöyle demişti. Ben Said idni Yezid'den işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer zamanlarında Cuma günü ezan Birincisi İmam Cuma günü minber üzerinde oturduğu idi. Sonra Osman radiyallahu anh'ın hafiflediği halifeliği zamanında insanlar çoğaldığında Osman Cuma günü üçüncü ezanı emretti. Bu ezan Zevra üzerinde okundu. Binaenaleyh iş bu minvan üzere yani iki ezan bir ikamet üzere sabit oldu. 25. Hutberi minber üzerinde yapılması babı Enes İbni Malik radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in minber üzerinde hutsa yaptı demiştir. Bize Ebu Hazım İbn Dinar şöyle tahdis etti. Minberin hangi ağaçtan yapıldığında mülakaşa eden bir takım kimseler Seyil İbni Sa'd Esad'e geldiler de ona bu meseleyi sordular. Bunun üzerine Seyyid şöyle dedi. Vallahi ben onun neden yapıldığını bilmekteyim. Ve yemin olsun ki ben onu ilk konulduğu günü de Resulullah'ın ilk defa üzerine oturduğu günü de görmüşümdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar kadınlarından fulan kadına Sehir bu kadının ismini söylemiştir. Marangoz kölene emret de benim için insanlara hitap ettiğim zaman üzerinde oturabileceğim tahtadan bir şey yapsın buyurdu. O kadın da kölesine emretti. O da Gabe'nin ılgın ağaçlarından olan onu yaptı. Sonra onu getirdi. Kadın Resulullah'a haber yolladı. O da emretti. İşte şuraya konuldu. Sonra Resulullah bunun üzerinde şöyle namaz kıldığını gördüm. Resulullah minber üzerinde tekbir aldı. Sonra yine minber üzerindeyken rükuya vardı. Sonra geri geri aşağıya indi de minberin dibinde secde etti. Sonra yine minber üzerine dönüp tekrar etti. Böyle iki rekat namaza bitince Resulullah insanlara döndü. Ey insanlar! Bu gördüğünüz şeyleri ancak bana uyarsanız ve benim namazımı öğrenesiniz diye yaptım buyurdu. Bana Yahya İbn-i Said haber verdi ve şöyle dedi. Bana Enes'in oğlunun oğlu haber verdi. O, Cabir İbni Abdullah'dan işitmiştir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kurma kütüğü vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaparken onun üzerine otururdu. Kendisi için minber konulduğu zaman biz bu kütükten gebeliği on aylık develerin iletisine benzer sesler işittik. Ta ki peygamber minberden inip de elini onun üzerine koyunca sustu. Süleyman İbni Bilal Yahya İbni Said şöyle dedi. O şöyle demiştir. Bana Enes İbni Malik'in oğlu Ubeydullah'ın oğlu Hafs haber verdi ki kendisi Cabir İbni Abdullah'dan ışıkmıştır. Bize Adem İbni Ebi İyas senip şöyle dedi. Bize İbn Ebi Zip Zühriden o da Salim'den o da babası Abdullah İbni Ömer'den tahsis etti. Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de minberin üzerinde hutbe yaparken işittim hutbesinde. Her kim Cuma'ya gelecekse kalsın buyurdu. Yirmi altı hutbe hatip ayakta dikilerek olur babı. En ekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta dikilerek hutbe yaparken demiştir i̇bn Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin şimdi yapma, yapmakta olduğunuz gibi ilk hutbeyi ayakta yapar sonra oturur sonra tekrar ikinci hutbe için ayağa kalkardı. Hutbe yaparken imam yüzünü cemaate yöneltir ve insanlarda yüzlerini imama yönetmeleri bağlı. i̇bn Ömer radiyallahu anh imama yöneldiler. Ebu Sa'd el-Hudri radiyallahu anh, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem binber üzerinde oturdu. Bizler o çepeçevre onun etrafında oturduk. 28 hutbe mukaddimesinde Allahın sena ettikten sonra amma ba'du diyen kimse babası. Hutbe mukaddimesindeki amma ba'du sözü iklime İbn-i Abbas da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Bize Hişam i̇bn Ur ve tahtis edip şöyle dedi. Bana Fatıma binti Timbuz'dır, Ebu Bekir'in kızı Esma'dan haber verdi. Esma radiyallahu şöyle demiştir. Ben Ayşe'nin yanına girdim. İnsanlar namaz kılmaktalardı. Ben insanların bu haline de dedim. Ayşe güneş tuttuğunu anlatmak için Başını göğe doğru işaret etti. Ben bir ayet yani bir azap yahut kıyamet alametimi diye sordum. Ayşe yine başıyla evet dedi. Esma şöyle dedi bunun üzerine ben namaza durdum. Resulullah namazı çok uzattı. Nihayet bana baygınlık geldi. Yanımda su dolu kırba vardı. Onun ağzını açtım ve ondan başıma su dökmeye başladım. Nihayet Resulullah namazı bitirdi, güneşte açılmıştı. Resulullah namazdan sonra insanlara hütmeye başlayıp Allah'a layık olduğu sıfatları hamd ettikten sonra ''Emma bâdû'' dedi. Esma dedi ki tam bu sırada ensardan bir takım kadınlar konuşup gürültü etmeye başladılar ben de onları susturayım diye yüzümü onlar tarafına beylettirdim. Bundan dolayı amma bazıdan sonrasını işitmedim. Ayşe'ye Resulullah ne dedi diye sordum. Ayşe şöyle dedi Resulullah şöyle buyurdu cennet ve cehennem kadar evvelce bana gösterilmiş hiçbir şey kalmadı. ki bu makamında görmüş olmayayım ve şu bana vahyolundu ki sizler kabirlerinizi ve de nefis destan yüzünden çekilecek imtihanlara benzer yahut ona yakın bir imtihan geçireceksiniz. Kabirde her birimize gelmeyecek de bu adam hakkındaki ilmin denilecek. Mümin yahut bu kin olan kimse bu şekli, İslam şöyle dedi, o Muhammed'dir, o Allah'ın Resulü'dür. O beyineler ile hidayet getirdi. Biz de ona iman ettik. Davetine icabet ettik, izine uyduk ve tamamı tamamıyla tasdik eyledik diyecek. Bu cevap üzerine o kimseye yat da iyice uyu. Biz senin o zata inanmakta olduğunu katiyetle bilmekteyiz denilecek. Ama münafık yahut şüpheci olan kimseye gelince yine Hişam Terdikli söyledi ona da senin bu adam hakkındaki bilgi nedir denilecek o da ben bilmiyorum insanların bir şey söylediklerini işittim ben de söyledim diyecektir. Hişam söyle, şöyle dedi yemin olsun Buzer kızı Fatıma bunları bana söylemiş ben de aynı ezberlemişimdir şu kadarı ki Fatıma'nın kat'i söylemediği bir şeyleri ezberlemedim. Bize Ebu Asım Celil İbni Hazım'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben El-Hasan El-Basri'den çıktım. Şöyle diyordu. Bize Amr İbni Taglib şöyle dedi. Bir defa Resulullah Bahreyn'den birçok mal yahut birçok esir getirilmişti. Onu tahsim etti. Bazı kimseler atiye verdi. Bazı kimseler atiye vermedi. Sonra atiye vermediği Kimselerin güzeli bir şikayet ettikleri haberi kendisine ulaştı. Bunun üzerine hitap etmek için Allah'a Ham ile sena etti. Ondan sonra da amma abadu diyerek şöyle buyurdu. Vallahi ben atiye vermediğim kimseyi atiye vermediğim kimseden ziyade sevip dururken yine birine atiye verir. Sevdiğime atiye vermediğim olur. Lakin şu kadar var ki ben bir takım kimselere kalplerinde sabırsızlık ve hırs gördüğüm için mal veririm. Bazı kimselere de Allah Teala'nın kalplerinde yarattığı zenginlik ve hayra havale ederim. Mal vermem. Amr İbni talibde de bu soruncular arasındadır. Ravi Amr İbni Talib vallahi Resulullah'ın bu kelamı Kelamına beden kırmızı develere malik olmayı gönlüm istemez demiştir. Bu hadisi rivayet etmekte Yunus İdli Ubeydullah İdli Zinar El Adli, onu mutabihat etmiştir. Bize neis ukayeden o da İdli Şahap'ta tahdis etti. İdli Şahap şöyle demiştir. Bana Urve haber verdi. Ona Ayşe radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece hüdiden dışarıya çıktı, mecitlere baskıldı Bir takım insanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Sabah gelince insanlar bunu kendi aralarında konuştular. Bundan dolayı bir takip gece daha çok insan toplandı ve yine peygamberle birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar yine koştular, konuştular. Üçüncü gece gece metçip, Ahalisi hayli çok oldu. Resulullah yine çıktı. İnsanlar da onun namazına uyarak namaz kıldılar. Dördüncü gece olduğu zaman mesul ahali almaktan aciz oldu. Peygamber onların yanına gitmedi. hayır sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca insanlara yönelip şöyle dedi. Şahadet kelimelerini söyledi ve sonra ama dedi ve muhakkak ki dün geceki durumunuz bana gizli olmadı. Lakin ben de namazı üzerinize farz olun da sonra aciz olursunuz diye endişe ettim bu yüzden. Yunus İbni Yazid el-Eyli bu hadisi rivayet etmiş de o ve mutabahat etmiştir. Bize Ebu Yaman tahsis edip şöyle dedi. Bize şu ayıp zuhirden haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Urve Ebu Hümeyt Es Saidi haber verdi. Ebu Hümeyt ona şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öğle ile akşam arasında namaz aralarında hutbeye kalkıp teşehit etti. Allah Teala'ya hat ve sena eyledi. Ondan sonra da Amma dedi. bu hadisi Hişam'dan ona da babasından Ebu Hümet'ten, O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amma'a bazı dedi diye rivayet etmekte Ebu Muameyi ile Ebu'l Hasan Zuhriye mutabihat etmektedirler. Muhammed İbni El-Adeni ise Zuhriye Zufiyan bin Uyayn'dan sadece Amma'a bazı lafzında mutabihat etmiştir. Hadisin tamamında değil. Zuhri şöyle demiştir bana Ali İbni Hüseyin haber verdi. İsmen İbni Mahremer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Ben ondan işittim. Şehadet kelimelerini söylediği zaman Amma Abad'ı diyordu. Zübeydi der rivayet etmekte ona mutabak etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Abbas şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün omuzu üzerinde büyük bir rida yarmak giyilmiş olarak ve başını boz bir sarık ile bağlamış olduğu halde minbere çıktı. Bu hitap etmek için minbere son oturması oldu. Allah ham ve sena etti sonra da ey insanlar yakınıma gelin buyurdu. Sahabeler ona doğru toplandılar. Ondan sonra da Resulullah amma babu diyerek şöyle buyurdu. İyi biliniz ki bu ensal cemaati günden güne azalacak başka kimseler ile çoğalacaklardır. Binaenaleyh Muhammed ümmeti, ümmetinden her kimse herhangi bir şey üzerine vilayet sahibi olup da kimseye zarar vermeye veya benfah eriştirmeye muhtedir olacak olursa ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul kötülük edenlerin Seyyi etsin, zen vazgesin, 29. Cuma günü iki hutbe arasında oturmak babı. i̇bn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki hutbe yapan aralarında oturur idi. Otur, cuma günü hutbeye kulak tutup işitmek babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü olduğu zaman mescidin kapısı yanında melekler durur. Gelenler ve öncelik sırasıyla yazarlar. Erken gelenin mesleli bir deve kurban eden gibidir. Ondan sonra bir sığır kurban eden gibi. Ondan sonra bir koç kurban eden gibi. Ondan sonra bir tavuk sadaka eden. Daha sonra bir yumurta sadaka eden gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler sahifelerini görüp Zikri dümlerler. 31 İmam hutbe yaparken içeriye gelen bir kimse gördüğünde ona iki rekat namaz kılmasını emreder babı. Camir İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara hutbe yaparken bir kimse geldi. Hemen peygamber ya falan sen namaz kıldın mı diye sordu. O zat hayır dedi. Peygamber öyleyse hatta iki rekat namaz kıl buyurdu. 32 i̇mam hutbe yaparken gelen kimse iki hafif rekat namaz kılar bağlı. Cabir radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe yaparken bir kimse girdi. Peygamber ona namaz kıldın mı diye sordu. O hayır dedi. Peygamber öyleyse iki rekat namaz kıl buyurdu. Otuz hutbe esnasında elleri kaldırmak bağlı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe yapmaktayken bir an ayağa kalktı da ya Resulallah at sünnleri helak oldu. Davar sünnleri helak oldu. Allah'a bize yağmur vermesi için dua ediverdi dedi. Bunun üzerine Resulallah iki elini uzattı ve dua etti. 34 Cuma günü hutbe esnasında yağmur duası bağlı. Enes ibn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlara bir kıtlık isabet etti. Bir cuma günü peygamber yaparken bir bedevi Arap ayağa kalktı. Ya Resulallah, mallar helak oldu, çoluk çocuk aç kaldı. Bizim için Allah'a dua ediver dedi. Resulullah iki elini kaldırdı. O sırada gökyüzünde hiçbir bulut parçası görünmüyordu nefsim. Elinde olan Allah'a yemin olsun bulutlar, dağlar, misali, gökyüzünü kaplamadı. Resulullah ellerini indirmedi ve minberden de inmedi. Nihayet yağmur taneleri onun sakalı üzerinde yuvarlandığını gördüm. O günümüz, ertesi gün, daha ertesi gün, ondan sonra gelen gün, ta öteki cumaya kadar hep üzerimize yağmur yağdırdı. Ertesi cuma yine o bedevi enesinden yine göre yahut bir başkası ayağa kalktığında, ya Resulallah binalar yıkıldı, mallar boldu. Bizim için Allah'a dua et. Bunun üzerine Resulallah iki elini kaldırdı da Allah'ın da ve la aleyle Allah etrafımıza yadır üzerimize değil diye dua etti. Bunun üzerine, bunu söylerken eliyle hangi cihette bunu da işaret ediyor idiyse orası açıldı. Medine üstü açık bir alan gibi oldu. Kanat vadisi bir ay diye aktı. Hangi cihetten kim geldiyse bol bol yağmur yağdığını söyledi. 35. Cuma günü imam hutbe yaparken susmak ve o sırada yanındaki arkadaşına sus diyen kimse sus diyen kimseden laf yapılmıştır babı. Ve Selman peygamberden imam konuştuğu zaman herkes susar buyurdu. Bana sahip İbn-i haber verdi ki ona Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü imam hutbe yaparken sen yanındaki arkadaşına sus dinle desen yine lav etmiş olursun buyurdu. 36. Cuma günü kendisine duanın kabul edileceği saat babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününü zikretti de Onda bir saat vardı ki Müslüman olan hiçbir kul kalkıp namaz kılarken o saate rastlayıp yüce Allah'tan bir şey istemeye dursun. İlle de o bunun kendisine verir buyurdu. O saatin kısa olduğunu anlatmak için eliyle işaret etti. 37. 37. Bapcuma namazında bazı insanlar imamın mescidinde meclisinden çıkıp gittikleri zaman imamda kalkıp cemaatte hazır bulunanların namazı caizdir. Bize çabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh tahtis edip şöyle dedi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cuma namazı kılacağımız sırada Şam tarafından yiyecek yüklü bir kervan geliverdi. İnsanlar o kafireye doğru yönelip gittiler. Nihayet Peygamber ile beraberinde 12 kişiden başka kalmadı. Onun üzerine şu ayet lazım oldu. Onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar da seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında eğlenceden de ticaretten de ticaretten de hayırlıdır. De ki Allah'ın yanındaki eğlenceden de ticaretten de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma suresi 11. ayet. 38. Cuma'dan sonra ve önce kılınan namaz bağlı. Bize Malik Nafi'den o da Abdullah İbni Ömer'den haber verdi. O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel iki ve ondan sonra yine iki akşam namazından sonra da kendi evinde iki rekat namaz kılardı. Yası namazından sonra yine evinde iki rekat kılardı. Cuma namazından sonra ise mescitten kendi evine dönmedikçe namaz kılmazdı. Lakin evine dönünce iki rekat vardı. 39. Yüce Allah'ın şu kavli, babı. Artık o namaz kılınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın fanlarından arayın. Cuma suresi 10. ayet. Sehni Müstaddan şöyle demiştir. İçimizde bir kadın vardı. Su atları kenarındaki tarlasında pazı bitkisi yetiştirirdi. Her cuma günü olunca pazıların köklerini söker bir tencereye koyup sonra öğütür bir avuç arpayı içine atardı ki kökler etli kemik manzarası alırdı. Bizler cuma namazında çıkınca o kadına uğrar selam verirdik. O da bu yemeği bize yaklaştırırdı. Biz de onu kaşıklardık. Ve biz kadının o yemeği için Cuma'nın çabuk gelmesini temenni eder olurduk. Bize e İbn-i Emri Hazım babasından, o da Seyit'den, yukarıda geçen bu hadisi tahsis etti. Ebu Hazım'ın oğlu Abdülaziz buna da şunu ziyade etti. Biz Peygamber zamanında Cuma'yı kırmadan ne gündüz uykusuna yatar ne de kuşluk yemeği yerdik. Tırk. Gündüz istirati Cuma namazından sonradır Babı. Bize Ebu İshak el-Ferazi Hümeyt'den etti. O şöyle demişti. Ben Eres radıyallahu anh'dan işittim. Bizler Cuma'ya erken davranır. Namazdan sonra da gündüz istirati yapardık diyordu. Seyyid radıyallahu anh. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve ile birlikte Cuma namazı kılardık. Kaybuna yani gündüz istirati ondan sonra olurdu dedi.